Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyid el evveline vel akhirin Ve ila cemil enbiyeyi vel murselin. Ve ila cemil evliyeyi velhamdülillahi Rabbil alemin. Allah cebbardır. Dilediğini zorla yapan, zorla yaptırandır. Allah bütün varlık üzerinde cebbardır. Dilediğini yapan ve yaptırandır. Neyi dilemiş, neyi diler Allah? Her ne yaratmışsa, o yarattığı şey üzerinde bir muradi vardır. Onun gerçekleşmesi için, onun üzerinde cebbar ismiyle tecelli eder ve gereğini yerine getirir ve yapar. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu, müşrikler istemese de, müşrikler kerih görse de, Allah dinini tamamlar. Din. İnsan için din hayat demektir. Her bir varlığın dini vardır. Dini olmayan hiçbir varlık yoktur. Yani Allah'ın onun üzerindeki muradı neyse o da onun dinidir. Her şey sırat-ı müstakim üzeredir, istikamet üzeredir. Bu sırat-ı müstakimi, istikameti Allah ona çizmiştir, bütün varlık için. Aynı şekilde bir sırat-ı müstakim de insan için çizmiştir ama insana irade verdiği için tecih hakkını ona vermiştir. İstersen dost doğru yolda gidersin, istersen şeytanın yolunda gidersin dedi. De ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Buyur ayet-i kerimede. Yani sırat-ı müstakim'de gidersen Rabbine kavuşursun. Ama sırat-ı müstakim üzerinde olmazsan bulacağın şeytan olur. Allah <gülüyor> Bütün varlığa esmasıyla tecelli etmiştir. Bütün varlıkta tecelli eden onun esmasıdır, güzelliğidir. Kuruna muamele ederken, Cebbar ismiyle tecelli ederken, isimleri üzerinden Cebbar ismiyle tecelli ediyor. Yani sürekli ona güzelliğini ikram etmek için, ihsan etmek için ona muamelede bulunuyor. Hangi konuda insanı imtihana tabi tutarsa tutsun, onu zorlarsa zorlasın, güzelliğinin tecelli etmesi içindir. Yani o Allah'ın güzelliğiyle güzel olması içindir. Hangi musibet, hangi bela gelirse gelsin, hangi sıkıntı gelirse gelsin, Allah'ın o kul üzerindeki muradi El Esmaul Husnadan bir ismin tecelli etmesi içindir. Yani Allah'ın güzelliğinin o kulun üzerinde tecelli etmesi içindir. Eğer biz bunu böyle anlamazsak, hayatı Allah ile beraber yaşayamayız. Allah'ın üzerimizdeki muradını anlayamayız. Nasıl kulu olacağız, abd olacağız, Hazreti insan olacağız? Bunu hiçbir zaman anlayıp gereğini de yerine getiremeyiz. Bunu anlamak gerekiyor. Allah cebbardır. Hiçbir şekilde karşı konulamaz. Hiç kimse onun cebbar isminin tecellisinden dışarı adımını atıp çıkamaz. Mülkü onun, varlık onun, hüküm onundur. Bize düşen nedir? Bize düşen gönlümüzle, bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp bize hangi ismini almamızı istiyorsa onu almaktır. Hangi güzelliğiyle güzel olmamızı istiyorsa onunla güzel olmaktır, güzelleşmektir. Yani diyelim ki bir musibet geldi. Yapmamız gereken şey nedir? Orada sabretmektir. Tehammül etmektir. Halim olarak muamele, yumuşak muamele etmektir. Yetmez, bir de ikramda bulunmaktır. Bir daha kazanmış oluruz. Kerim ismiyle beraber. Yetmez, Allah'ın muamelesini bir mümin olarak sevmektir. Bir de Allah'ın ilah isminin, vedu isminin tecellisini arıyoruz ki burada Allah güzelliğiyle bizi güzelleştiriyor. İsyan etsek ne olur? Çirkinleşiriz. Rabbimizi unutmuş oluruz. Onu yok saymış oluruz. Onun İmtihanını kabul etmemiş oluruz. Onun için imtihan kazanma imkanıdır diyoruz. Kazanma imkanı. Yani Allah kuluna hadi kulun beni kazan diyor. Onun için söylüyoruz. Bu dünyada kulun kazanabileceği tek bir şey vardır. İki şey yoktur. Tek bir şey vardır. Kazanıp kendisine kalacağı tek bir şey vardır. O da Allah'tır. Allah'ın güzelliğidir. Allah'ın yakınlığı, rızası, dostluğudur. Başka kazanabilecek, bu dünyada kazanabilecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey. Benimdir dediği her ne olursa olsun mutlaka onu bırakıp gider. Ya o onu bırakıp gider ya da benimdir dediği şey onu bırakır ondan ayrılır. Bırakmayan, terk etmeyen tek biri vardır o da Allah'tır. O zaman herkese düşen kaybetmeyeceğini Kaybetmeyeceği olan Rabbini kazanmaktır. Rabbinin rızasını, yakınlığını, dostluğunu, Rabbinin güzelliğini kazanmaktır. Başka bir şey yok. Gerisi gelir geçer. Hepsi fanidir. Eğer biri Rabbini kazandıysa, onun kazanmadığı bir şey yoktur. Biri Rabbini kaybettiyse, onun da kazandığı bir şey yoktur. İsterse dünyada bütün, Hükmü sürsün, bütün mülk onun olsun, saltanatlar onun olsun. Sonra bütün izzetin Allah'a ait olduğunu Allah ona tattırır. Bütün şerefin, bütün gücün, kuvvetin, mülkün kendisine ait olduğunu ona tattırır, rezil rüsva yeder. Sonuç budur. Evet, Allah cevbardır. Hiç kimse onun kudretinin dışına çıkamaz. Mülkünün dışına çıkamaz. Ve Allah neden cebbar olarak tecelli ediyor? Tecelli ederken, ona ikram etmek için. Cebbar ismi, el Esmaul ül husnasıyla beraber tecelli ediyor. Yani Allah'ın hayır ismiyle tecelli ediyor. Zorla hayri veriyor. Hayri kazan diyor. Ya da, Rahman ve Rahim olarak tecelli ediyor, rahmetten Allah'ın rahmetinin içine gir diyor, rahmete er diyor, Kerim ismiyle, Vhab ismiyle tecelli ediyor, ikrami al diyor, sana ikram etmek istiyorum, sana hibe etmek istiyorum, zorla veriyor, ya da Allah'ın Mümin ismiyle Selam ismiyle beraber tecelli eder, selamete erdirmek için, İslam'a girmesi için, mümin olması için, imani kazanması için onu zorlar. Her bir güzelliğiyle böyle tecelli eder. Cebar ismiyle beraber böyle tecelli eder. Kul ne yapıyor? Yani Allah'ın elli tecellisinden, yüz tecellisinden birini bile almış olsa hidayete erer. İmana erer, rahmete erer, selamete erer, kurtuluşa erer, cennete girer. 100 muamelesinden bir tanesine cevap verse. Evet ya Rabbi alıyorum dese. Eğer bunu da yapmazsa yarın Allah perdeyi açtığında Allah kuluna nasıl muamele etmiş, nasıl kazansın diye cebar ismiyle tecelli etmiş. Sıkıntıya koymuş, hastalık vermiş, bela vermiş, dedikodu vermiş, iftira vermiş. Neden bunları yapmış? Hepsini bir bir görecek. Hepsinin de rahmetinin sonucu, kereminin sonucu, hayır oluşunun sonucu olduğu görecek. Görecek ve bilecek. Yani Allah, kulum bir sefer bunu böyle yapsaydın ne olurdu yani? Ne buyurdu ayet-i kerimede? Kıyamet günü. Onlar ateşi gördükleri zaman daha ateşi görmeden önce bütün gücün, bütün kuvvetin, kudretin Allah'a ait olduğunu bilselerdi ne olurdu? Allah bunu şimdiden söylüyor ki unutma ben yapıyorum. Onun için hayat eğer bir imtihansa bu imtihanı kabul etmek lazım. Buraya kavga etmeye gelmedik. Birbirimizi eleştirmeye, çekiştirmeye, yermeye gelmedik. Allah düşmanın şeytan olduğunu söyledi. Allah sizi, insanları karanlıklardan nura davet eder. Şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Ona uymayın, tabi olmayın, abdolmayın dedi. Bize düşen imtihanı kazanmaktır. Allah'ın güzelliğini burada kazanmaktır. Burada Allah'ın güzelliğiyle güzel olmaktır. Aynı şekilde birbirimize yardım etmektir. İnsani dost olarak görmektir. Düşman olarak da şeytani görmektir. Şeytani düşman olmak olarak görmezsek ne olur? Birbirimizi düşman olarak görürüz. Hatta Araplarda bir atasözü var. Diyorlar ki, ben, kardeşim ve amcam oğlu düşmanla, diğerleriyle savaşırız. Kazanırsak, benle kardeşim amcam oğluna karşı savaşırız. Bir daha kazandık, benle kardeşim savaşırız. Savaş bitmez. Bitemez zaten. Çünkü Allah insanı o vasıfta yaratmış. Dost ve düşmanı anlayacak vasıfta, belirleyecek vasıfta yaratmış. Dostu Allah'tır, düşmanı da iblis, şeytandır. Asıl düşmanı düşman olarak bilmeyince kendine düşman bulur. Hiç kimse olmasa kardeşiyle savaşacak. Savaşlar her ne için olursa olsun... Kavga her ne için olursa olsun. Allah kullarının bir kısmına kazanma imkanı vermiş. Kazan demiştir. O mazlum konumundaki farklı bir muamelede bulunsak kazanacak. O zulmeden de aynı şekilde o da Allah'a itaat etse o da kazanacak. Sonuçta orada kazanma imkanı vardır. Yani bir topluluk farz edin. Biz dışarıdan gittik onların içine girdik. Bir kısmı zalim, bir kısmı mazlum olsun. Mutlaka orada bizim için sonuna kadar kazanma imkanı vardır. İster mazlumların içine girelim, ister zalimlerin içine girelim. kazarma imkanımız vardır. Zalimlerin içine girmek demek, zalimlerden olmak demek değildir. Allah sana imkan vermiş, hadi onları zulmünden alıkoy mazlumların içine girdin aynı şekilde Allah sana yine kazanma imkanı vermiş ne demek lazım? önce bir sabret önce bir Allah'ın hükmünü kabul et önce bir bakalım nerede yanlış yapıyoruz acaba bu bize gelen bu musibet bu bela bizim günahlarımızdan, şirkimizden nifakamızdan dolayı olmasın Allah'tan yüz çevirdiğimizden dolayı olmasın önce bir tövbe edelim bir istiğfar edelim Acaba böyle bir durumda Allah'ın buradaki hükmü nedir? Nasıl yapmamızı istiyor? Ortalığı karıştırın mı diyor, şeytana uyuyun mu diyor, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Böyle bir durumda mutlaka peygamberler böyle bir hali yaşamıştır. Acaba bu hali yaşayan peygamber nasıl yapmıştır? Bakalım Allah ayette ne buyuruyor? Biz o peygamber gibi yapacağız, o peygamberle beraber olanlar gibi yapacağız. Kafamıza göre değil, birlerine göre değil. Yoksa muvaffak olmak mümkün değildir. Zulüm bitmez. Ömrün biter ama zulüm devam eder. Peygamber gibi yaparsan ne olur? Peygamberlerle beraber yapanlar gibi yaparsan ne olur? Önce ebedi hayatını kazanırsın. Hem kendin için rahmet olursun, hem diğer insanlar için, o zalimler için de rahmet olursun. İsterse Allah'ın gazabı gelsin. Allah ne buydu ayet-i kerimede? Allah müminlere yardım etmeyi kendi üzerine almıştır. Kendi üzerine bir hak olarak almıştır. Sen müminsen korkma. Endişe etme. Mümin değilsen ondan kork. Hem dünyanın cehennemi olur hem ahiretin cehennemi olur. Evet. Allah'ın Cebbar ismi kulun üzerinde nasıl tecelli eder? Kul kendi nefsine karşı cebbar olmalıdır. Yani nefsinin baş kaldırmasına, nefsinin isyanına, itirazına karşı cebbar olmalı ve zor kullanabilmelidir. Nefsi üzerinde cebar olduğu kadarıyla nefsini teskiye edebilir, teskiye ettirebilir, temizleyebilir. Nefsine hükmettirebilir. Nefsini yanlıştan alıkoyabilir. Allah'ın cebar ismi üzerinde tecelli etmezse, nefsine karşı cebar olmazsa nefsi onu alt eder. Nefsine yenilir. Güç yetiremez. Ne der? Kendime hakim olamadım. Nefsime güç yetiremedim. Allah'ın cebar ismi senin üzerinde tecelli etmemiş demektir bu. Cebar ismi tecelli ederse o nefis senin için hizmetçi olur, sana binek olur, sana yardımcı olur. Yoksa nefsin sana güç getirirse ne olur? Bu durumda işbirliği yaptığı iblis sana hakim olur, senin üzerinde cebar olan nefis bu şeytan olur. Sen cebar ismini nefse verdin, şeytana verdin. Bu durumda ne oldu? Allah'ım cebbar ismini İblis'e verdi. Şeytana verdi. Onun için eğer biri nefsine cebbar olmazsa nefsine abd olur, arzusuna, hevasına abd olur. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor. Nefsinin hevasını ilah edineni gördün mü? korkuyor artık. Şeytandan korkuyor. Nefsinden korkuyor. Kendinden korkuyor. Gücünü nefsine karşı gücünü kaybetmiş. Hu Allahu ladi la ilaha illahu el melikul kuddus es Müminul Azizül Cebbar. Allah odur ki kendisinden başka ilah olmayandır. O Meliktir, Kuddustur, Selamdır, Mümin'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir ve Cebbar'dır. El Mutekebbir. Bütün büyüklük ona aittir. Subhanallahi ammâ yuşrikûn. Allah müşriklerin şirk koştuklarından münezzehtir beridir. Yakıştırmalarından beridir, münezzehtir. Nahnu a'lemu bima yaqulun. Biz onların ne söylediklerini, her ne söylerlerse söylesinler, biz onu biliyoruz. Uma ente aleyhim bi cebbar. <gülüyor> Sen onların üzerinde, onlara karşı cebbar değilsin. Onları zorlayamazsın. Senin böyle bir vasfın yok. Kime söylüyor bunu? Resulullah Efendimiz'e. Cebar olan Allah'tır. Senin vazifen cebar olmak değil. Yani onları zorlayarak dine koymak değildir. İnsanlara karşı cebar olmak Hz. Musa söylüyordu. Ayetleri okurken göreceğiz. Şeytan işi dedi. Zorba, yani Zorbalık yapmak şeytan işi dedi. Sen onlara karşı zorba değilsin. Sen onlara karşı cebbar değilsin. Resulullah Efendimiz cebar değilmiş. Ama bakıyoruz biri çıkıp din adına, İslam adına cebbar olmaya kalkışır. Sen Müslüman olacaksın diyor. Sen mümin olacaksın. Böyle bir şey olur mu? Hani Allah bana irade vermişti, bana iradeni kullan, tecihini kendin yap demişti. Sen nasıl müminsin? işte Allah'a iftira böyledir Allah böyle istiyor diyor onun için dinini Allah'ın kitabından öğrenmeyenler kendine din üretirler Allah'a iftira atarak bunu üretirler Allah da onlar kıyamet gününü ne zannediyor dedi benim adıma konuşacak bana iftira atacak ve ben onu affedeceğim öyle mi fezekir bil kur'an Men Sen Kur'an'la onlara üyüt ver. Sen Cebbar değilsin. Senin vazifen Kur'an'la öğüt vermektir. Ele kafana göre değil. Kur'an'la. Kime Kur'an'la üyüt ver? Men yahafu vaid. Benim vadimden korkanlara üyüt verebilirsin. Onlar öğüt alır beni dinleyenlere benim vahime iman edenlere Vadımden korkanlara tehdidimden korkanlara korkmuyor korkmuyot zaten ne mümindir ne müslümandır ne de Kur'an'daki Kur'an'dan öğüt alır almaz dinlemez işine gelmiyor çünkü Eldeine mücadilüne <gülüyor> fi ayet illah. O kimseler ki Allah'ın ayetlerine karşı mücadele ederler. Allah'ın ayetlerini hükümsüz bırakmak için mücadele ederler. Yani Allah bir şeye doğru diyor, bu böyledir diyor. Öteki bakıyorsun, ne yapıyor? Sanki doğru başka bir şeymiş gibi mücadele ediyor. Bir gayr sultan hem de herhangi bir delili olmaksızın bunu söylüyor. Bunu yaparken böyle akla mantığa uyan bir şey değildir bu. Vahy'e dayanan bir şey değildir bu. Atahum kebure mektan inde Allah. Onların bu hali, bu tavri Allah katında büyük bir bozu gerektirir. Nefreti gerektirir. Allah böyle bir şeyden nefret eder dedi. Allah katında bu büyük bir nefretle karşılanır. Ve indelledine amenu. Aynı şekilde iman edenlerin nezdinde de bu böyledir. Onların bu tevri nefretle, bozuyla karşılanır. Kendileri ki Allahu ala kulli qalbi birin cebbar. İşte, böyle olanların, böyle zorbalık yapanların, böyle kibirlenmiş olanların kalplerini Allah mühürler. Allah bir kalbi mühürlerse hiç kimse onu açamaz. Daha doğrusu onlar kendi kalplerini Allah'a mühürletirler. Böyle mütekebbir ve cebbar olan zorbalık Yapanlar, yapanların kalbini Allah mühürler. Allah'ın ayetlerine karşı mücadele edenler, onu hükümsüz bırakmak için ya da onun yerine başka bir hüküm olsun diye, kabul edilsin diye mücadele edenler. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدًا اَلَا Allah, At Kavminin resulü olan Hud aleyhisselamı anlatıyor. Kardeşleri Hud onlara dedi ki: Ela tettekû. siz Allah'a karşı takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a karşı sorumluluğunuzu kabul etmeyecek misiniz? Kendi kavmine söylüyor: Inni lakkum resulun emin. Muhakkak ki ben size gönderilmiş. Allah'tan emin bir resulüm, emin bir elçiyim. Benim size söylediklerim kendi sözüm değil, Allah'ın bana vahyettikleridir yani. Tetekullaha ve iti'un. Allah'a karşı takva sahibi olun, Allah'a karşı sorumluluğunuzu yerine getirin ve bana itaat etin dedi. Fe iza beteştum beteştum cebbari hem siz tuttuğunuzda, yakaladığınızda, yani gücünüzün yettiklerine karşı evet cebarsanız zorbasınız zorbalık yapıyorsunuz. قالوا سواء علينا أعزت em لم تكن من العزيز. Kavmi ona dedi ki Hud aleyhisselam'a sen ha bize vaaz etmişsin, anlatmışsın. Ha vaaz etmemişsin, bizim için fark etmez. Bizce birdir. Yani ha söyle, ha söyleme bizim için fark etmez dediler. Cebar olanlar Rablerini dinlemeyenlerdir. Peygamberlerini dinlemeyenlerdir. Yani Allah'ın vahyini dinlemeyenlerdir. Eğer biri Allah'ın vahyini dinlerse, Allah'ın güzelliğiyle güzel olursa o hiç başkalarına karşı zorba olur mu? Cebbar olur mu? Zorla bir şey yaptırmaya kalkışır mı? Çalışır mı? Her ne adına olursa olsun yapmaz, yapamaz. Eğer birileri birilerini zorluyorsa her neden dolayı zorlarsa zorlasın. O fark etmiyor. Allah'ın kuruna tanıdığı bir hak vardır. Öyle ki kurum beni kabul eder veya kabul etmez. O seni ilgilendirmez. Senin vazifen tebliğ etmektir, davet etmektir, anlatmaktır. Ama onu zorlayamasın dedi. Birbirimize karşı da sorumluluğumuzu biliriz, yerine getiririz. Birbirimize karşı sorumluluk, sorumluluğumuz önce birbirimizi insan olarak görmektir. Hazreti İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği kul, Allah'ın aynası, Allah'ın güzelliğinin üzerinde görüldüğü insan. Değil mi öyle? Benim için cennet olabilecek insan. Ona karşı güzel yaptığımızda, güzellik yaptığımda onunla beraber cenneti kazanıyorum. Allah'ın rızasını kazanıyorum. Birbirimize böyle bakmamız gerekir. Evet, nereden geldik buraya? Cebbar ismi. Kulun kendi nefsi üzerinde cebbar olması gerekirken nefsini unutuyor. Şeytanı unutuyor, düşmanı unutuyor, kendine düşman üretiyor. Onların üzerinde cebbar olmaya kalkıştığı içindir. Ve iz ta'zzen rabbukum le in şekertum le azidennakum ve le in kefertum inna azabi le şedid. Allah size şöyle vaaz eder, şöyle nasihat eder, sizi şöyle davet eder. Eğer şükrederseniz nimetimi arttırırım. Allah vaat ediyor. Şükrederseniz nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük yaparsanız, inkar ederseniz azabım çok şiddetlidir. Nimeti alırım, azabı görürsünüz ama zaman. Niye? Şükretmediğim için. Ayet devam ediyor ve "Kale Musa, in tekruru entum ve men fil Musa kendi kavmine dedi ki, eğer siz ve yeryüzündeki bütün insanlar herkes nankörlük yaparsa, inkar ederse, "Fain Allaha lağaniun hamid." Kesinlikle Allah'a bir zarar veremez. Çünkü Allah gani ve hemidir. Hamde layıktır, zengin olandır, hiç kimseye ihtiyacı olmayandır. Allah size şükredin diyorsa bu sizin içindir. Siz kazanasınız diyedir. Siz nimetten mahrum kalıp azaba uğramayasınız diyedir. ve وَخَابَ kullu جَبَّارٍ عَرِيدٍ Peygamberler kendi düşmanlarına karşı fetih istediler. Allah da her inatçı, her zorbayı cebari hüsrana uğrattı. Bu Allah'ın vaadidir. Eğer biri Allah'ın kulları üzerinde, mahlukat üzerinde Allah'ın bir ismiyle hükmetmeye kalkışırsa, muamele etmeye kalkışırsa... Kendini Allah'a ortak koşmuştur. Rabbini zaten kaybetmiş, yetmez. Bir de Allah onları hüsrana uğratır. Çünkü Allah vahidul Kahardır. İsmini herhangi bir isminde kendini ona şirk koşarsa biri Allah kulumdur. Seni iki damla pis sudan yaratmışım böyle kibirleniyor böyle kendini bana şirk koşuyorsun deyip evet. onu kahreder o ismi ondan alır ve onu kahreder hangi isimle olursa olsun bu fark etmez ve beruzu lillahi cemia bütün insanları Allah huzurunda toplar ve huzuruna çıkarır herkes mutlaka Allah'ın huzuruna çıkar ve kaled Allah'ın bütün insanlar Allah'ın huzuruna çıktığında zayıf olanlar kibirlenmiş olanlara diyecekler ki yani birileri zayıftır birileri de kibirlenmiş yani büyüklenmiş bana uyun demiş bana tabi olun demiş diğerleri de kendilerini küçük gördükleri için daha doğrusu aşağılık kompleksi onlarda olduğu için birilerine uymuşlar, tabi olmuşlar. Kibirlenmiş olanlara tabi olmuşlar. Kıyamet günü o zayıf olanlar, o kibirlenmiş olanlara uyduklarına diyecekler ki اِنَّا كُنَّا لَكُمْ Diyecekler ki, biz size tabi olduk, size uyduk. Fehel اَمْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ min اللّٰهِ Diyecekler ki, bugün siz Allah'ın azabından bizden bir şeyi savabilir misiniz? Bak biz az size uyduk, tabi olduk size. Siz büyüklerimizdiniz, şimdi azaba uğradık. Bu azaptan bizden bir şeyi savabilir misiniz? قَارُوا لَوْ هَدَانَ Allah Onlar da diyecekler ki, eğer Allah bize hidayeti vermiş olsaydı lehedeynakum Biz de size hidayet verirdik. Biz de sizi hidayete erdirirdik. Biz hidayette olmadığımız için burada da bir suçlama var. heden Allah. Allah bize hidayeti verseydi Allah sana hidayeti verdi sen hidayeti almadın. Sen Allah'ın hidayetinden kaçtın. Allah'ın vahyinden kaçtın. Hala orada akri başına gelmemiş. Hala anlamamış. Allah bize hidayeti verseydi biz de size hidayet verirdik diyor. Hidayet Allah'ın vahhiyledir. Hiç kimseye değil. Hidayet Allah'ın vahiyle dirilmiş olanla olur ancak. Canlı Kur'an da olur yani. Yoksa her önde giden ben doğru yoldayım beni takip et diyor. Eğer yol, hidayet Allah'ın hidayeti değilse, yol Allah'ın sirat-i müstakimi değilse, onun sonu cehennemdir, azaptır, pişmanlıktır. Evet. Biz hidayete olmadığımız için size de hidayeti veremedik. Seva'un aleyna ecezi'na em seberna. Şimdi bizim için fark etmez birdir. İster feryat edelim, isterse sabre edelim. Madena min mahis çünkü artık bizim kaçacak bir yerimiz de yok. İş işten geçmiş. Evet ayet devam ediyor. Bir de şeytan orada konuşuyor. Qalil şeytanu lama qudya alimr. İş olup bittikten sonra Allah hükmünü verdikten sonra yani cennetlikle de cehennemlikler belli olduktan sonra şeytan der ki şeytan o kaybedenlere söylüyor اِنَّ اللّٰهَ kum. Allah size vaadde bulundu. Allah'ın vaadi neydi? Kur'an. Allah neyi söylemişse onu vaat etmiştir. Allah size vade bulundu. وَعَدَ hakki. Allah'ın vaadi haktır. Şimdi siz de gördünüz ki Allah'ın vaadi hakmış. Zaten Allah'ın vaadi haktır. Wa <gülüyor> dokum, Ben de size vaade bulundum. Yani şöyle yap, böyle yap, şöyle, şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur dedim. Vaade bulundum. Ama buna karşı bir de Allah'ın vaadi vardı. Sen Allah'ı dinlemedin, beni dinledin. Fe <gülüyor> akhlaftukum Ben size karşı Yalancı çıktım. Söylediklerim yalan değil. Ve tabii sen Allah'a Allah'ın vaadine karşı vaat bulunursan yalancı çıkarsın zaten. Zaten bu böyledir. Yani senin bunu da anlamal lazım diyor şeytan. Ve makaneliyye aleykum min sultan. Bununla beraber benim sizin ürettiğinizde herhangi bir gücüm de yoktu. Sizi zorlayacak herhangi bir gücüm de yoktu. İlla en ancak ben sadece sizi davet ettim. Tesbeciptüm <gülüyor> li, siz de hemen bana icabet ettiniz. Allah sizi davet etti, siz Allah'ın davetine icabet etmediniz. Allah'ın vaad ettiğine güvenmediniz. Benim davetime hemen icabet ettiniz. Fela ve walumu enfusakum. Bugün, şimdi beni Levme etmeyin, beni yermeyin, beni kınamayın Kendinizi yerin, kendi nefsinizi kınayın Çünkü bunu siz isteyerek, bilerek yaptınız Bir tarafta Allah'ın vaadi, bir tarafta benim size vaat ettiği Allah'a güvenmediniz, bana güvenip benim peşimden geldiniz Ma ana bi müsrihikum Siz bana uyduğunuz için ben sizi kurtaramam bugün Vama endtun bir müsrrikiye. Siz de beni kurtaramazsınız. İni kifertu bima esraktumuni min kabul. Ben bundan önce de sizin beni Allah'a şirk koşmanızı inkar ettim, kabul etmedim. Siz beni Allah'a şirk koştunuz, ama ben bunu daha önce de reddettim, kabul etmiyorum bunu. Yani senin Allah'a İtaat etmen yerine bana itaat etmiş olman beni Allah'a şirk hoşmandır. Ama ben böyle bir şey söylemedim. Bunu reddediyorum, bunu kabul etmiyorum. Böyle bir şeyi sorumlu da özlenmem. Onun kendin yaptın. Ben böyle bir şeyi kabul etmedim, inkar ettim. Beni Allah'a şirk hoş demedim. Ama sen öyle yaptın. Yani Allah'ı dinlemeyi, beni dinlemekle onu öyle yaptın. اِنَّ الظَّالِمِنَا لَهُمْ azabın اَلِيمٌ Muhtaka ki zalimler için, kendi kendine zulmedenler için, rabbini dinlemeyip şeytani dinleyenler için elim iç yakan bir azap vardır. Ve adli illadine amen wa amil ustalihati cennatin tejri min tepti al anharu fiha bi izni Rabbihi iman edip salih ameller işleyenler için asllarından ırmaklar akan cennetler vardır Allah'ın izniyle. Rabbinizin izniyle. Ben senin Rabbinim ve ben bunu sana ikram ediyorum dedi. Yeter ki beni Rabbin olarak bil. Yeter ki benim seni terbiye etmeme müsaade et. Biizni Rabbihim. Biiznillah demedi. bizni Rabbihim bu demek. Ben seni terbiye edersem, sen benim terbiyemle terbiye olursan senin gideceğin yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Onların orada birbirlerine konuşmaları, temennileri selamdır. Dünyada eğer selamette olursa insan, orada da selamette, selam yurdunda olur. Bir de Allah Habil'le Kabil'i anlatırken, Kabil'in Habile karşı zorbalık yaptığını beyan eder, zorbalık. Neden dolayı? Kıskançlığından dolayı. Watlu aleyhim ne veb Ademe bil hak. Bir de onlara Adem'in iki oğlunun haberini anlat, hak ile, Bilhak, hak, hak deyince hak anlaşılsın diye, gerçek ortaya çıksın diye. Ondan ders alınsın, örnek olarak kabul edilsin diye. Ölçü olarak kabul edilsin diye. İnsana hakkı göstermiş olsun diye bunu anlat. Bilhak derken, bunu böyle anlamamız gerekir. Ayetlerde sıkça geçen bir kelimedir. Hakikat ortaya çıksın diye. O seni hakka taşısın diye. Hakla buluştursun diye. Bu kısayı oku yani. İz gareba kurbana. Onlara ikisinden kurban etmeleri istenmişti. Yutakub bela min ahadihima. Onlardan birisinden kurban kabul edilmiş. Velem yutakub bel minel aker. Diğerinden kurban kabul edilmemişti. İkisi de kurbanı kesmişti, kurbanı vermişti. Birinden kabul edildi, birinden kabul edilmedi. قَالَا لَاَقْتُلَنَّكَ <gülüyor> Kurbanı o kabul edilmeyen, kabul edilene dedi ki, seni öldüreceğim dedi. قَالَا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ <gülüyor> مِنَ Kurbanı kabul olan da kardeşine dedi ki, Allah kurbanı ancak müttakilerden kabul eder. Allah'a karşı sorumluluğunu bilip, Allah karşı sorumlu olduğu için o kurbanı yapanlardan kabul eder. Yoksa imansız kurban kabul edilmez. Takvasız kurban kabul edilmez dedi. Bunu söylerken kardeşine ders veriyor aslında. Öğretiyor Hı. onu ayrıca. Vaazda bulunuyor ona. Ve le'in besete ila yedeke di Kardeşi dedi ki, ama evet, yemin ederim ki, eğer sen beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ma ana bi basihtin yediye ileyke le ahtulek. Ben seni öldürmek için elimi sana uzatmam. Yani. Bu demek değil ki yani biri bizi öldürmeye kalkışsın biz böyle eli koli bağır duralım demek değildir. Kendimizi savunmayalım demek değildir. Bu davettir. Allah'ın emri böyledir diyor. Asla seni öldürmeyi düşünme. Sen beni öldürmeyi düşünsen de. Allah'ın istediği budur. Eğer kurbanın kabul olsun istiyorsan Takva sahibi ol. Allah'a karşı önce sorumluluğunu kabul et. Benden önce sen Allah'a karşı sorumluysun. Ben seni ne cennete ne de cehenneme gönderemem. Kurbanının kabul olmasını sağlayamam. Ya da kabul olmaması için herhangi bir müdahalede bulunamam. Sorun sende diyor. Evet, niye bunu böyle yaparım? İnni ekhafullahi rabbel alemin. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Ben Allah'a karşı takva sahibiyim demek istiyor. Takvali olmak böyledir. Allah'tan korkarım. Onun için sana bir müdahalede bulunursam önce Allah'ın hesabını yaparım. Rabbim benden ne istiyor? İnni uridu abi ismi ve ismik. Eğer bunu böyle istersen ben biliyorum ki hem kendi günahını yüklenmişsin. Bir de üstüne üstlük benim günahımı beni öldürme günahını yüklenmiş olursun ki fetekune min ashabin Bu durumda sen cehennem ehli olursun. Senin gideceğin yer cehennem olur. Ben böyle bir şey yapmam niye? Çünkü ateş ehlinden, cehennem ehlinden olmak istemiyorum da ondan. Ve zalike ceza az zalim. Zalimlerin cezası budur. Cehennemdir. Kim bunu yaparsa gideceği yer cehennem olur. Bu zalimlerin cezasıdır. Bunu yapanlar zalimdir. Bunu düşünenler zalimdir. فَتَوْعَدْ لَهُ نَفْسُهُ katle اَخ۪يهِ Nefsi, kardeşini öldürmeyi ona güzel gösterdi. Ona tav ettirdi, sevdirdi. فَكَتَلَهُ فَا اَسْبَحَى مِنَ الْخَاسِرِينَ O da kardeşini öldürdü. Bununla beraber hüsrana uğrayanlardan oldu. Kardeş deyince bunu sadece iki kardeş olarak anlamamak gerekiyor. Aynı şey mümin kardeşi için geçerlidir. Aynı şey insan kardeşi için geçerlidir. O senin kardeşin. Hazreti Adem'in İki oğlu. Yani Adem oğlunun iki oğlu. Ha on bin sene önce oğlu olsun, biz de onun oğluyuz, biz de aynı şekilde kardeşiz. Arada bir fark yoktur yani. Kimsenin böyle bir düşünceyi bile düşünmesi hoş karşılanmaz. Allah bunu kabul etmez. Kendin için eğer müminsen Hangi hakkı kendine veriyorsan, tanıyorsan, kardeşine de o hakkı tanıman lazım. Tanımıyorsan sen mümin değilsin. Karşımdaki bana böyle davransın, ben böyle davranayım, başka türlü davranayım. Bu durumda sen mümin değilsin, iman etmemişsin. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Kendisi için istediğini mümin kardeşin için de istemedikçe mümin olamazsın dedi. Çizgi çizdik. Ya çizginin bu tarafında durursun ya o tarafında durursun. Mümin kardeşi deyince beraber yaşatılı kardeşidir. İnsan kardeşi için de bu böyledir. Kendin için iman mı istiyorsun? Ona da imanı istemen lazım. Cenneti mi istiyorsun? Firavun'u da istemen lazım. Firavun'u istemeseydi Hz. Musa onun ayağına gitmezdi. Resulullah Efendimiz Ebu Cehil'in cennete gitmesini istemeseydi yüz sefer ayağına gitmezdi. Kendisi için neyi istiyorsa, her bir insan için müşrik de olsa fark etmez, onu ister. Yakışan budur. Mümine yakışan budur çünkü. Kemeseli şeytani ifkale lil insani ökfur. Münafıkların durumu şeytanın durumuna benzer. İnsana inkar eder, insana nankörlük yap der. Rabbine karşı nankörlük yap der. Hakikati ört der. Ne zaman ki insan inkar etti, münafıkın durumunu Allah, şeytana benzetiyor, münafıklar diyor böyle yapıyor. Onu inkara götürür, nankörlüğe götürür. İnsan inkar edince, nankörlük yapınca "Kale Der ki, ben senden beriyim, ben senden uzakım. Yani ben senin gibi değilim der. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyor. Şeytan böyle yapıyormuş. Münafıkların durumu da onların durumu gibidir dedi. Onlar gibi hareket ediyor. Bir müşrik gibi durur, bir kafir gibi durur. İşine gelmeyince de baktık ki durum tehlikelidir. Ben diyor Müslüman, Ben iman etmişim diyor. Onların durumu şeytanın durumu gibidir. Şeytan böyle yapıyor, münafıklar da öyle yapıyor dedi Allah. Tekane akibetuhuma ennehuma fi'n nar, halidin fiha. Zalike cezaul zalimin. Sonuç itibariyle ikisinin de yeri cehennemdir, ateştir. Evet, zalimlerin zulmedenlerin cezası budur dedi Allah. Ya eyhellezine amenu, ey iman edenler, ittakullah. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilin ve yerine getirin. وَالْتَنْزُرْ نَفْسُنْ مَا قَدَّمَتْ لِيْغَدِينَ Herkes, her nefis yarın için ne hazırladığına baksın. وَالتَّقُولَّهِ Allah'a karşı takva sahibi olun, sorumluluğunuzu yerine getirin. اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Vale tekunü keldiine nesullah. O Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ve ensahum, enpusahum. Allah da onlara nefislerini kendilerini unutturmuştur. Onlar Allah'ı unutmakla kendi kendilerini unutmuşlardır. Ulayi kehamul fasikun. İşte onlar fasıkların ta kendisidir. La yastawi ashabul nahr ve ashabul cennet. Ateş ile cennet ehli bir olmaz. Bunlar misavi değildir. Eshabül ül cennetti hümül faizun. Cennet eshabi, cennet ehli kurtuluşa erenlerdir, saadete erenlerdir. Le-u enzelna hazel kuran ala cebel. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirmiş olsaydık, لَرَأَيْتَهُ خَشِعَةً خَشِعَنْ مُتَسَدِّعَنْ مِنْ خَشِعَتِ اللّٰهِ onu Allah'ın korkusundan, harşiyetinden paramparça olmuş olarak görürdün. Baş eğmiş olarak görürdün. Ve tilkel emsalu nedribuha li nas. İşte biz insanlara böyle misalleri veriyoruz ki لَعَلَّهُمْ yetefekkerun, Düşünsünler diye, tefekkür etsinler diye. Yani biz Kur'an'ı bir dağa indirseydik. Eğer Allah'ın kaşetinden boyun eğip baş eğip paramparça oluyorduysa sen de Allah'ın ayetlerini dinleyince sende de bir şeyler bir kapırdama oluyor mu? Allah'a dönüyor mu? Dönüyor musun? Seni Allah'a döndürüyor mu? Allah bu misali insanlar tefekkür etsin diye veriyor dedi Allah. Huvallahu lezî ilâhe Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Alimul gayıb ve O gaybın de, şahadetin de alimidir. Açığı da gizliyi de bilendir. Huve'r Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Allah kendini Rahman ve Rahim olarak tanıtıyor. Huvallahu lezî Evet, Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. El melikul kuddusu selamul müminul müheyminul azizul cebbarul mütekebbir. Artık bunları izah etmeme gerek yok inşallah. Subhanellahi amma yüşrikun. Allah müşriklerin şirk koşmalarından münezzehtir, subhandır. Allah kendini tanıttığı çünkü. Bunun dışında eğer bir imansa Allah bundan beridir, subhandır dedi Huvallâhul hârik hârikul bâri'ul müsevvirul lehul esmâul hüsnâ Evet. O halıktır, bâridir, ilk yaratandır, uyumlu yaratandır, birbirine uygun yaratandır, müsevvvirdir, suret verendir. Lehul esmâul hüsnâ el esmâul hüsnâ bütün güzellikler, bütün güzel isimler ona aittir. O bütün güzelliğe sahip olandır. Yusuf <gülüyor> Göklerde ve yerde her ne varsa, her şey, herkes onu tesbih eder. Onun emrettiği yolda yürümek zorundadır. Yolunda akar. Ve hu azizul hakim. O aziz ve hakimdir. Bütün güç, bütün kuvvet, kudret, bütün şeref ona aittir ve hakimdir. Her yaptığında bir hikmet vardır. Her işinde mutlaka bir muradi vardır. İn ni tevekeltu Rabbi ve Rabbiyukun. Dedi ki, ben muhakkak ki benim de Rabbim olan, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim ve tevekkül ettim. Kimse gör bunu Hud aleyhisselamın sözüne benziyor. Mamin <gülüyor> dabbetin. İllahü ehizun bi nasiyetiha <gülüyor> Hiç bir canlı varlık yoktur ki Allah onun perçeminden tutup yürütmesin. İnne Rabbi ala sıratil müstakim. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Ve in tevellev etsen, sen böyle söyledin. Onlar eğer dönerlerse, yüz Allah'tan yüz çevirirlerse feke evlektu kum ma ursiltu Allah beni hangi vahiyle, hangi emirle göndermişse ben size onu tebliğ ettim. Ve estaghlifu rabbi kavmı Ayrıca eğer Rabbim dilerse sizi giderir, sizin yerinizde başka bir kavim getirir. Ve la nehu şey'a. Hiç kimse hiçbir şekilde ona zarar veremez. İnne Rabbi ala kulli şey'in ki benim Rabbim her <gülüyor> şey üzerinde hafizdir. Koryandır, gözetendir. Ve lema cae emruna ne zaman ki bizim emrimiz, bizim hükmümüz geldi, yani emrimiz geldi demek gazabımız geldi. Gazabımızın vakti geldi. Neceyna huden vellezine amenü me'ahu biz hudi ve onunla beraber ona iman edenleri kurtardık. Bir rahmetin minna bizden bir rahmet olarak kurtardık. Benne cenahum min azabin Ayrıca onları çok acıklı bir azaptan kurtardık. Ve tilke adın cehadu bi ayati rabbihim. Ad kavmi yani Hud Aleyhisselam'ın kavmi Allah'ın ayetleriyle mücadele ettiler. Onun ayetlerine karşı Öküzler bırakmak için mücadele ettiler ve aso Ressulü'ho Allah'ın Resulüne karşı asi oldular ve tabu emre kulle kulli cebari anit her zorbanın her isyan edenin emrine de tabi oldular. niye? Allah'ı cebbar olarak kabul etmeyince, edemeyince, Allah'a iman etmeyince, başka cebbarların, başka haddini aşan zorbaların emrine itaat eder. Allah'tan korkan, başkasından korkmaz. Allah'tan korkmayanlar, O'nun hesabını yapamayanlar, Allah'ın cebbar olduğunu, her şeyinin O'nun kudretinde olduğuna iman etmeyenler, Birileri bir şeye sahipse, yetkiye, mevkiye sahipse ondan korkar ve ona uyar. Tabi olur. Aynı şekilde Firavun'un kavmi de öyleydi. Hz. Musa'ya iman etmek istiyorlardı. Biliyorlardı ama Firavun'dan korktukları için iman etmediler. Firavun'a sen bizim Rabbimizsin demeyi tercih ettiler. Bildikleri halde. Niye? Niye? Allah'ın isimlerine iman etmemiş. Allah'ın Rahman oluşuna iman etmemiş. Cebbar oluşuna, ma'likül Mülk oluşuna iman etmemiş de ondan. Allah'ı bilmek, kabul etmek etmiyor yani. Evet, onlar her zorbanın emrine uydular. Ve lemma şuddehu ve teva Burada Hazreti Musa'yı anlatır. Hazreti Musa evet, gençlik çağına gelip olgunlaşınca ateinahu hükmen ve ilma. Biz ona Musaya hüküm ve ilim verdik, hikmet ve ilim verdik ve kezalike Necdil mühsinin. İşte biz mühsin olanları, güzel yapanları, güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Buradan neyi anlamamız gerekir? Eğer biz güzel yaparsak Allah bizi hilim, ilim ve hükümle hikmetle doğru hüküm vermekle ne yapar? Mükafatlandırır. Bunun şartı güzel olmakmış. Peygamber olmak değil. Onun için ne buyurdu? وَكَزَالِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ Biz mühsinleri güzel yapanları böyle mükafatlandırırız. وَدَخَلَ الْعَرْضَ medine'te ala hini gafletin min ehliha. Evet, Hazreti Musa bir şehire girdi. Şehir halkı gafletteyken, uykudayken gece vakti şehre giriyor. Hazreti Musa fe vecede fiha raculeyni yahtatilani haza min shi'atihi. Hazreti Musa gördü ki iki kişi kavga ediyor birbirlerini katletmek üzere öldürmek üzere kavga ediyor. Biri bir tarafından, biri de kendi tarafından, kabilesinde, ırkından, Yahudilerden yani Yahudi ırkından. Ve hazamin aduvihi festağhasahu dedi min şiatih ala'l min ve Musa ve aleyhi kendi tarafından olan kendi kabilesinden olan Musa'yı yardıma çağırdı bana yardım et dedi Musa da geldi ona bir tokat bir yumruk vurdu düşmana yani diğer taraftakine işini bitirdi dedi işi bitti bir yumruk vurunca adamın işi bitti öldü yani Kale haza ameli şeytan. Evet. Musa dedi ki bu şeytanın amelidir. Benim bu yaptığım tam da şeytanın ameliydi. Ben şeytanın işini yaptım. Ben şeytanı sevindirecek bir iş yaptım. Şeytan da aynen böyle istiyordu. Ben de ona uydum. Şeytanın amelini yaptım dedi. İnnehu aduwwun mudillun mübin. O apaçık düşmandır. Bununla beraber o insani delalete düşürür. Hem de apaçık düşman ve apaçık delalete düşürendir dedi. Evet, kavga etmenin taraf olmanın kendi tarafı da olsa taraf olmanın şeytana uymak olduğunu söyledi. Sonra ne dedi? Kale Rabbi in nizelem tu nefsi dedi ki Rabbim ben kendi nefsime zulmettim. Tağfirli <gülüyor> beni mağfiret et. Yani bir yanlıştır yaptım, kendime zulmettim, beni mağfiret et. Ve ghafar lehu. Allah da onun mağfiret etti. İnnehu ghafurur rahim. Muhakkak Allah ghafur ve rahim'dir. Yani biri yanlış yaptı, elinde olmadan elinden bir kaza çıktı. Bu durumda Rabbim ben kendime zulmettim, kendini savunmuyor, ben doğru yaptım demiyor, ben yanlış yaptım. Bu şeytanın amelidir ama ben tövbe ediyorum, beni mahfuret et. Mahfuret et demek bir daha bunu yapmıyorum demektir. Böyle yapınca Allah da onu mahfuret etti çünkü Allah gafur ve rahimdir. قال الرب بما أنعمت علي. Musa dedi ki Rabbim sen bana nimetleri ikram etmişsin. Benim üzerimde senin nimetlerin var. Fe len ekune zahiren lil Andolsun ki artık yanlış yapanlara, mücrim olanlara, yanlış yapanlara, günah işleyenlere, suç işleyenlere arka olmayacağım. Onları desteklemeyeceğim. Onların yolunda gitmeyeceğim. Onlara yardım etmeyeceğim dedim. Evet. Sonra Hazreti Musa orayı terk ediyor, Medyen'e. Şuayb Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Burada da Allah'ın Cebbar ismi geçiyor, kul için kullanılıyor. ve asbaha fi'l medinati khaifan yeterkep. Musa şehirde korku içinde sağa sola bakıp gözetleyerek sabahladı. Ve isten istenserehu bil emsi <gülüyor> sabah olduğunda bir de ne görsün o kendisinden yardım isteyen adam bir daha başka biriyle bu sefer kavga ediyor Gene ondan yardım istiyor <gülüyor> Musa da ona dedi ki belli ki sen haddini aşmış bir azgınsın. Kızlı bir daha o diğer adama söylüyor. Arkadaşına kendinden taraf olana söylemiyor. Diğerine söylüyor. Felemma en erade en yetişe bille ve aduun Musa onu da yakalamak istedi düşmanı. Onu yakalamak isteyince adam dedi ki: "Kale ya Musa. Evet dedi ki Ya Musa eturidu en taqtulani kema katelte bil emsi. Dedi ki dün birini öldürdüğün gibi bugün beni de mi öldürmek istiyorsun? Inturidu illa en tekune cebbar. Sen burada bir cebbar mı olmak, zorba mı olmak istiyorsun? Cebbaren fil erd. Sen yer yüzünde yani hayatı yaşarken bir zorba mı olmak istiyorsun? Umarım tedavi edilecek ne müslihin sen ıslah edenlerden olmak istemiyor musun? Evet, bunu söyleyince Hazreti Musa'nın aklı başına geldi, kendine geldi hemen. Mesele zorba olmamaktır insanlara karşı, varlığa karşı, mahlukata karşı, cebar Cebbar olmamız gerekir nefsimize karşı. Nefsimizi Allah'a itaat yolunda nefsimize karşı cebar olmamız gerekir. Allah bizi nefsine karşı cebar olanlardan eylesin. İnsanlara karşı, mahlukata karşı cebar olanlardan, zalimlerden eylemesin. Allah bizi müstehlerden eylesin. İslah edenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Bir soru var onu okuyayım. Ben 3 aylık evliyim. Kayınvalidem ile yaşıyorum. Eşim için bütün huylarımdan vazgeçtim. Kayınvalidemin lafları zoruma gidiyor. Ben onu annem olarak görüyorum. Saygısızlık etmiyorum. Bu durumda ben ne yapmalıyım? Annen olarak görmeye devam etmem lazım. Kayınbaba demek, kayınana demek... Ananın yerine, babanın yerine kayın olan demektir. Kaynanamızı, kayınbabamızı anamız ve babamız gibi görmemiz gerekir. Kendimizi, eşimizle de bir görmemiz gerekir. Ayrı değil. Senin anan, senin baban değil. Bizim anamız, bizim babamız. Böyle görmek gerekiyor. Bir, yapmamız gereken şey anamıza, babamıza nasıl muamele ediyorsak kaynanamıza, kayna, kayınbabamıza da öylesine muamele ediyor, öylesine seviyor, öylesine de saygı gösteriyoruz. ...böyle olmalıdır. Aynı şekilde... ...kaynana da, kayınbaba da... ...gelinini kızı gibi görmeli. Kızına nasıl muamele ediyorsa... ...öyle de muamele etmelidir. Aşağısı kurtarmaz. Aşağısı olmaz. Yakışmaz. Güzel yapan mutlaka kazanır. Evet. Kardeşimiz eğer güzel yapıyorsa... ...saygısızlık yapmıyor gerekeni yapıyorsa, bununla beraber değişmeye çalışıyor, kuyularından vazgeçmişse, güzel yapmıştır. Allah mühsinleri, güzel yapanları sever buyurdu. Biri karşımızda bize sıkıntı veriyorsa, biz de ona tahammül edip sabrediyorsak, Allah sabredenleri sever dedi. Allah sabredenlerle beraberdir dedi. Bu durumda karşımızdaki, eğer yanlış yapıyorsa, bir yerde, Bizim bir şey yapmamız gerekmiyor. Allah bir yerde ona dur der. Sen yanlış yapıyorsun. Kulum bu muameleyi hak etmemişleyip ona muamelede de bulunur. Onun için bize düşen güzel yapmaktır, doğru yapmaktır, kazanmaktır. Eğer sabrımız bize Allah'ın rızasını kazandırıyorsa, Allah ile beraberliği kazandırıyorsa, Allah, Allah'ın rızası, Allah'ın sevgisi, yakınlığı, beraberliği her türlü sıkıntıyı çekmeye değer. Evet. Allah'a hepine...